Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İlkbaharda büyük set resifindeki mercanların üremeye başlamasıyla milyonlarca sperm ve yumurta açığa çıkar. Bu nedenle Pasifik okyanusunun büyük bir kısmı kırmızıya döner. Bu uzaydan bile görünen büyük bir olaydır. Geçtiğimiz ay bu olaya tanıklık eden dalgıçlarla bilim insanları önemli bir amaç için birleşmiş. Dünya miras listesindeki resifin neslinin tükenmesini önlemek için milyarlarca sperm ve yumurtayı saklayıp dondurmak. Dünyanın en büyük yaşayan organizması son 30 yıl içinde iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, kirlilik ve mercanları yağmalayan Noel yıldızı adlı deniz yıldızları yüzünden yarı yarıya küçüldü. 400'e yakın tür ya tükendi ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz biyologları kısa bir süre içinde bu türlerinde yok olacağından endişe ediyorlar. Bilim insanlarının resifi kurtarma arayışındaki cesur hamlesi bir gen bankası kurulması oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Smithsonian Enstitüsü'nden deniz biyoloğu Mary Hagedorn, Sperm ve embriyo hücrelerini şimdilik saklayıp ileride kullanacağımız bir üreme kliniği oluşturuyoruz dedi. Doktor Spindler ise büyük set resifinin çok ama çok zor durumda olduğunu biliyoruz. Bir daha asla şimdi olduğu kadar çok genetik çeşitliliğe sahip olmayacak. Elimizden geldiğini kadarını kurtarabilmek için bu son şansımız diye konuştu. Dünyanın dört bir yanındaki resifler gibi büyük set resifi de iklim değişikliği tehdidi altında. Karbondioksit oranlarının artması mercanların büyümesini engelliyor. Gerçekte yaklaşık 3 bin ayrı resiften oluşan büyük set resifi, tarım ve sanayi atıklarıyla Noel Yıldız adlı deniz yıldızları nedeniyle büyük bir baskı altında. Keşke resifler yerinde korunabilse bütün bu çabalara gerek olmasa. Barcelona Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre İspanya'da balıkçılar tarafından yanlışlıkla yakalanıp daha sonra doğal hayatlarına bırakılan deniz kaplumbağalarının %40'ı birkaç ay içinde ölüyor. Deniz yüzeyinde yapılan parakete ile yani çok iğneli av aracıyla yakalanan ya da ağa takılan bir kaplumbağa her ne kadar ağlardan, misinadan ya da iğnelerden kurtarılırsa da bu yaşaması için yeterli olamayabiliyor. Araştırmanın yakalanıp denize bırakılan karetalarla ilgili yapılan ve uydu takibinin yapıldığı ilk bilimsel araştırma olduğu belirtiliyor. Kaplumbağalar ağızlarından ya da çenelerinden kancaya takıldıkları için kancalar ve misineler. Kaplumbağaların soluk borusu ya da midesinde kalıyor. Kaplumbağaların bu şekilde denize geri bırakılması onlar için hala bir tehdit. Profesör Luis Cardona, yanlışlıkla yakalanma vakalarında kaplumbağaların uygun bir yere alınarak misinanın sorguca kadar olan başlık kısmının kesilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu uygulamanın insan etkenli ölümleri yarı yarıya azaltacağını belirten Cardona, nüfusun kabul edilebilir bir seviyeye gelmesinde etkili olacağını dikkat çekiyor. Kaplumbağaların yaşam süreleri uzun, Ölüm oranlarındaki küçücük bir düşüş bile kaplumbağa nüfusu üzerinde olumlu etkiler yaratabilir. Cumhurbaşkanı Gül Çankaya Köşkü'nde 2013 yılı TÜBİTAK Bilim Özel ve Teşvik Ödülleri Törenine davet ettiği Şekercioğlu ile Daha sonra özel olarak görüştü. 2012'de National Geographic tarafından yılın kaşifi seçilen Çağan Şekercioğlu, Gül ile yaptığı görüşmede Gülden Iğdır-Aras Nehri Kuş Cenneti'nin kurtarılmasını rica etti. Türkiye'deki kuş türlerinin %54'ü olan 252 kuş türünün bulunduğu Iğdır-Aras Nehri Kuş Cenneti'nin korunmasını Cumhurbaşkanı'dan özellikle rica eden doçent doktor Çağan Şekercioğlu, Iğdır'ın kuşları poster ve takvimini Aras Nehri Kuş Cenneti bilgilendirme dosyasını ve Aras Kuş Cenneti'nde kurtarma kampanyasını imzalayan yaklaşık 13 bin kişinin isimlerinden ve görüşlerinden oluşan 500 sayfalık kitabı Cumhurbaşkanı'na teslim etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Aras Nehri Kuş Cenneti için Genel Müdürlüğümüzce sahaya verilebilecek en uygun statünün tabiatı koruma alanı statüsü olduğu kanaatine varılmıştır dediği resmi yazıyı da Cumhurbaşkanı iletti. Buluşma sonrasında Kuzey Doğa Derneği Başkanı Şekercioğlu şunları söyledi. Maalesef bölgede öldürülen Kurt, Bozay'ı ve Vaşak gibi canlılar hakkında da Cumhurbaşkanımıza bilgi vererek Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hayata geçireceği Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridorunun öneminden ve bölgede yapılan yaban hayvanları için otoyol geçitleri yapılmasının aciliyetinden bahsettim. Ne yazık ki Cumhurbaşkanımız ile görüşmeye giderken bile Iğdır'da iki kurdun daha araba çarpması sonucu öldüğünün acı haberini aldım. Ülkemizde yaban hayatı ve doğa büyük tehdit altında doğa koruma için gerçek bir seferberlik başlatma vakti gelmiştir. Hem öldürülen hem de yaşam alanları hızla yok edilen yaban hayatımız giderek azalmaktı. Ülkemizdeki çevre sorunlarını daha da arttıracak olan Tabiat ve Biyolojik Çeşitlik Koruma Kanunu tasarısı ile ilgili bilgi notunu da Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Kuzey Doğa Derneği'nin Change.org üzerinden başlattığı kampanyaya sizler de destek vermek isterseniz Change.org Taksim Aras Kuş Cenneti adresine gidebilirsiniz. Tekrar ediyorum Change.org Taksim Aras Kuş Cenneti.